İnsanın hayatında en rahatlatıcı olay ahirete iman. Benim başıma üzücü haller geldiğinde, sabrım son noktaya kadar sınandığında nasıl rahatlatıyorum diye düşünürsen aman bu günler geçecek diye rahatlıyorum. Bir Selnur'da geçen tabiriyle bu da geçer yahu diyorsun. Çünkü bazen insan okyanusun ortasında kırık bir tahtaya tutunmuş, çaresiz, mustar bir adam gibi kalıyor. Kainata sözü geçen birisinin o denizin dalgalarına da hükmü geçmesini, o kırık kalbinin sesini işitmesini bekliyor insan. Her bunalım halinde ama her bunalım halinde, her yorucu halde, her üzücü halde tek tatmin eden şey ahiretin varlığı oluyor. Bunu sadece olumsuz olaylar için düşünmeyin. Olumsuz olaylarda evet bellidir. İnsan bir adaletsizliğe uğrar, bir hukuksuzluğa uğrar. Daha sonra ilahi adalet tecelli edince, Zannettiğimden çok fazla bu kalp tatmin olacaklar, Bir rahatlar. Evet. Ama bazen olumlu bir olay yaşarken de unsuz kalmak bile seni üzer. Yani illa başına musibetin gelmesine gerek yok. Sevdiğin bir şeyin biteceğini bilmek, gideceğini bilmek bile sana üzüntü için yeterlidir. Böyle hallerde de anlıyorsun ahiretin varlığının ne kadar kıymetli olduğunu. Zira nimetin devamı nimetin zatından çok daha kıymetli ve lezzetlidir. verayı bana versen iki yıl boyunca sevsem, öpsem, koklasam Sonra desen ki diğer 2 yıl bu çocuğu komple senden alacağız. O 2 yılın azabı 2 yılın lezzetine denk gelmiyor. Azap lezzeti daha çok geçiyor. Ve anlıyorsun ki bir şeyin devamlılığı olmadan ona lezzet demek hiç mümkün değil. Şimdi hayatın hangi alanına vurursan vur. Ahirete iman Haşta iman kadar insanı Rahatlatıcı hiçbir şey yoktur. Yalnız bu iman dediğim noktayı açayım. Hani bir insan mesuliyetine bakmaz, Allah'ın hikmetine bakmaz, sebep-sonuç ilişkisine bakmaz, ben burada hata yapıyor muyum diye bakmaz ama nasip der. İşte bu onun tedavi ediciliğini sağlamaz. Benim dediğim tahkiki bir şekilde hücrelerine kadar duyduğun ahiret var, bu dünya geçici, gönlüm ebed ebed çığlıkları atıyor, bu dünya nihayet bulacak diye hücrelerine kadar hissettiğin, bir su içerken bile hissettiğin o imanın tarzına ben diyorum. Evet bu tatmin edicidir. O birincisinin taklidi olanın garantisi yok ama tahkiki olanın garantisini Allah azze ve celle kendisi veriyor zaten. Az önce bir arkadaşım aradı. Benim ta eskiden böyle çok duygusal bir arkadaşım. Şimdi Allah'ın hikmeti işte yani bu oğlanın da bir türlü evlilik işi olmuyor. Allah Allah. Çok da güzel bir oğlan yani böyle. Üniversitede de evlenemiyordu. Aradan kaç yıl geçti. Hatta bir gün üniversitede geldi yanıma. Dedi ya Mehmet abi vallahi çok sevmişim falan. Ya kardeşim olur şöyle olur böyle olur falan derken o muhabbet ettiği kişi de buna beklenmedik bir tavırda bulundu. Bu da üzülüyor böyle bir türlü. Ya oğlum üzülme bak şöyledir böyledir falan. Ama abi hafızdır diye <gülüyor> o hikaye var ya. <gülüyor> Bu sefer de Oltayı başka yere sallamış. bir vesile olmuş demiş. Böyle biri var sana göre falan. O da gitmiş. Tam böyle hani büyüklerin yanında bir oturursun sorularını sorar. Tanışsın ya karşılıklı. Tam işte bir hafta sonraya sözleşmişler. O bir haftaya da bir gün kalmış. Demiş ben karar verdim ama sen bana göre değilsin falan diye. Abi daha buluşacaktık. Karşılıklı koyun içecektik falan. <gülüyor> Gene olmamış. Ne yapacağım ben? Ne edeceğim ben? Falan. Ya dur hele dur ya. Bak senin kalbini senden iyi bilen var ya. Sen gibi güzel bir adam belki illa bu illa bu diye ısrar eder. Ama o ısrarı kabul olsa evliliğinin ikinci ayında hayatın en pişman adamı olur ya. Olmuyor mu öyle görmüyoruz. Görüyoruz değil mi? Nereden evlendim diyor ya. Nereden evlendim diyor. Yani Aman yarabbi ya. Bunun yüzünü görmemek için eve gelmeyeyim diyor. Böyle vakalar da yaşıyorsun. O yüzden bütün dünyayı bilen birisinin Yarattığı kadere bu cihetlerde razı olmak lazım değil mi? İşte nasip tam burası demek. Sen elinden geleni yaptıktan sonra netice kısmı var ya netice kısmı. İşte orası nasip. Dedim bak sen ne güzel bir adamsın. Bu vaka başına geldikten sonra ne yaptın dedim. Namazlarım daha uşu oldu dedi. risale Nur'ları da biliyor ama çalışma noktasında fütür getiriyordu, üşengeçlik getiriyordu. risale Nur'lara çalışmaya başladım. Sizin videoları izlemeye başladım. Not çıkarmıştım. E bak şimdi bu kötü bir olay denebilir mi buna? Yani dünyada yaşayacağın geçici bir tutam mutluluk elinden belki gitmiş mi? Gitmiş. Ama seni tanıyan zat kalbini intibaha getirmiş. Bak sonsuzuna daha büyük bir mutluluğa meden olmuş bu vaka. Şimdi böyle bir vakaya kötü vaka denilebilir mi? Denilemez. Niye denilemez? Çünkü ahiret payesi daha büyük. Bir insan bu dünyada marifet olarak, Allah'ı bilme olarak, Allah'ı duyma olarak, tanıma olarak birbirinden bir nefes fazla bu işi götürse bu açık sonsuz kapanmayacak. O kadar mı önemli? O kadar önemli. Allah da bizi intibaha getirmek için o an önümüze gelen argümanları kullanıyor. O argüman evlilikse evliliği kullanıyor. İş ticaretse çeki kullanıyor. Parayı kullanıyor. Böyle çok güvenliğin bir dostsa o dostunun eliyle bu işi kullanıyor. Amaç ne? Amaç seni intibaha getirmek sonsuz bir hayatın varlığı noktasında uyanışa sahip bir ruha sahip olman. Yani olay bu değil mi? İşin esprisi bu. Madem işin esprisi budur. Ahiretin güzelleşmesi için başına ne gelse nurun âlâ nurdur. Şimdi madem mesela ahiret ve insan birçok noktada bu ahireti bilse ve duysa tatmin olacak. Ama bu bilme ve duyma noktasını biz anlayamıyoruz, şöyle anlayamıyoruz. Şimdi eczacı ilaç satıyor. Ben girsem ya bütün ilaçlar zaten bir hastalığın çözümü için ver bana oradan herhangi bir ilaç desem, ilaç için aldığım, tiryak için aldığım zehir geçip bana daha zarar da verebilir. Şimdi iman hakikatleri de böyle. Yani Bazen Allah bir şeyleri kaz diye verir, aman hayırlısı der onu da geçersin. E bu ilacı sen kullanamadın ki. Şimdi ahirete imanın da altı çok dolu. Yani eczane olarak çok fazla cüz var bunda. Her bir parçasını ayrıntılı bilip, nerede ne şekilde kullanacağını, ne şekilde Allah'ı ve ahiretini tanıyacağını daha iyi bilirsen, hayatın hangi noktasında karşına ne çıkarsa o kadar daha iyi bu ilaçları kullanıp, hastalığına tedaviyi bulmuş olursun. Ama bunun için ayrıntıya inmen lazım, derinlere inmen lazım. Şimdi maalesef bu asırda tam zıttını söylüyorlar. Aman oğlum diyorlar, derinlere dalma diyorlar. Bizim bir abi vardı, eski rock'ın olucu böyle elektro gitar çalıyorlarmış. Elbis Presley var, Enigacı Vokya falan var ya İlfan senin şarkılar. Elektro çalıyorlarmış, sonra işte hayatı değişmiş, iman hakikatleriyle tanışmış falan. Diyor vallahi diyor Mehmet kardeş, önüme gelen dedi ki derinlere dalma. Hiç dünyadayken derinlere dalma diyen yoktu. İki namaz kıldık hemen derinlere dalmaya başladılar diyor. Ya olur mu derinlere dalma? Asıl bu işlerde derinlere dalacaksın. Bir ahiret hakikati ahirete iman ettim demekle son bulmayacağı gibi çok fazla cüzü var. Biz de bugün o cüzdelerinden birini konuşalım. Hani biz sürekli haşir meselesinde, ahiret meselesinde saltanat örneği veriyorduk. Allah'ın bir saltanatı var yeryüzünde diyorduk. Buna saçımızın ucundaki atom bile şahittir. Neden? Çünkü bir emre göre hareket ediyor. Etmiyor mu? Bir kanuna göre hareket ediyor. Etmiyor mu? Bakın saçınız kafanızdan çıkıyor. Gözünden çıksa ne olacaktı? Dişçi. Zaten oldukça sakallı ve kıllı bir arkadaşsın. Gözünden de çıksa ne olacaktı? Vallahi olmaz yani. Bu dostu gürümez. Ya şimdi yani insanın elmacık kemiğinde bile olur mu? Masum baba. Olur mu? Vallahi oluyor. <gülüyor> Biraz daha kanuna uymasa bir tık daha yukarı gelse göz gözü görmeyecek yani. Şimdi baktığında hep yerinde kanunlara uygun bir şekilde bir tavırda bulunuyor bu. Saçının teli bile... Uyduğu kanun ve emirlerle bir saltanatın varlığını gösteriyor. Şimdi dışarı çıksak bin tane adam şöyle dursa ne deriz? Ha, demek karşılarında komutan var ki böyle duruyor. Komutanı görmesem bile bunların duruşu bir komutanın varlığına delil olduğu gibi benim saçımın, kaşımın, gözümün, güneşin, ayın, atomların, partiküllerin bir emre ve kanuna uygun bir nizama uygun hareketlerin hepsi bir saltanatın varlığına delildir. Saltanat iki şey üzerinde devam eder. İtaat edenlere mükafat, karşı gelen reddedenlere mücazat ceza. Şimdi biz bugüne kadar saltanata karşı gelenlere mücazat yani ceza verildiğini birkaç ders konuştuk. Şimdi de şunu konuşalım. Allah'ın saltanatında itaat edenlere mükafat vermesi icap eder mi? Bu meseleyi bir konuşalım bakalım. Buyurun abiler. Bismihi subhanehu. Mesnevi Nuriye. Aziz arkadaş. Ya ne güzel hitap ediyor ya. Bir de arkadaş diyor farkındaysanız herkesin anlayabileceği bir ders demek bu. Yani aziz olalım diye aziz diyor ama ben şöyle şeyler de anlıyorum. Zelil olan bu işi anlayamaz. Yani aziz arkadaş deyip derse başlıyorsa zelil olan da anlayamaz mı acaba deyip sorguluyorum yani. Evet. İman-ı billah ile ahiret imanı arasındaki telazuma geldik. Şimdi iman-ı billah ne demek? Allah'a iman. İman dediğin olay paket halinde. Yani sen ben Allah'a çok iyi inanıyorum ama ahirete de çok inanamıyorum diyemezsin. Ama burada imanın iki cüzünü almış. Allah'a imanla ahirete iman arasında ne var diyor? Telazum. Buradaki anahtar kelimemiz lazım. Lazım demek terminolojik olarak gerektiren demek... İktiza eden demek, olmazsa olmaz demek, icap eden demek. İcap ne demek? Vacip demek. İcap, vacip aynı kök değil mi? Şimdi bir soru soralım. Allah Azze ve Celle cennet ve cehennemi yaratmak zorunda mı? Zorunda değil ama Allah'ın varlığının lazımı cennet ve cehennem. Hatta buna o kadar inanmamızı söylemiş ki inanmayana iman etmemişsin demiş. Bak lazım ne demek oldu mu şimdi? Bir şeyin lazımı var, karşılığı var. Şimdi çiçeğin lazımı bulut ve yağmur mu? Olmazsa olmaz ama değil mi? Çiçek varsa onun bulutu da vardır diyoruz. Allah Azze ve Celle cennet cehennemi yaratmak zorunda değil zatı itibariyle haşa. Ama o kadar kendisini ayrıntıda bir şekilde tanıtmış ki onun zatını tanıyan onun lazımı da ahiret olmak zorundadır demiş. O kadar zorunlu ki bizden buna iman etmemizi istiyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin saltanatına bakıyorsun kainatta. Atomlardan partiküllere kadar hepsi bir kanunun emrini dinliyor mu? Evet. Kanun varsa saltanat vardır. Şimdi ben dünyanın neresine gidersem gideyim. Bir ışıkla ilgili kanun var mı? Var. Demek ki onunla ilgili bir de saltanat var. Doğru mu? Peki saltanatın lazımı nedir? Ceza ve mükafattır. Saltanat bu iki şey üzerinde durur. Doğru mu? Ne üstünde durur? Ceza ve mükafat üstünde durur. Şimdi biz bilsek ki kanunu Sultan Süleyman, merhum, cennet mekan. Kaç yıl saltanat idare etmiş? 46 sene saltanat idare etmiş. Şimdi sizce, bak sizce diyorum, tamamen yorumlayın diyorum. Bu soracağım soru için ne kadar tarih bilgisi lazım? Sıfır. Cennet Mekan Kanuni 46 yıl ülke yönetmişse, sizce hiç ihtimal var mıdır bir kişiye ceza vermesin veyahut bir kişiye mükafat vermesin? Size gelip yemin etseler inandırabilirler mi? İmkanı yok ya, niye inandıramazlar? Çünkü saltanatın lazımında karşı gelene mücazat verme, ceza verme var. Saltanatına, riayet edene de mükafat verme var. Bunu anlayabilmek için tarih bilgisi lazım mı? Hiçbir tarih bilgisine lazım yok. Neden biliyor musun? Çünkü biz saltanatın lazımını biliyoruz. Biz annelerimizden bile biliyoruz. Evde annenin bir hiyerarşisi var mı? Öyle böyle. Var değil mi? Şimdi sen böyle bir bursluluk sınavı kazandığında, pekiyi getirdiğinde, hocamdan takdirname getirdiğinde Vay kurban olurum sana al şu dondurma parasını Demedim mi hiçbirinize? Bak evdeki hiyerarşinin lazımı ne? O mükafat. Peki asker böyle haşarlık ettiğinde de ağzına bir tane yapıştırıp resmini çekmedi mi? Çeklim. Çekti bak. Niye? Evdeki hiyerarşinin saltanatın bile lazımı var mı? var. Evdeki anne hiyerarşisinin bile lazımı iki ayak üstünde durur. Ne? Mükafat mücazat. ve mücazat. Bunun üstünde dururken Kanuni Sultan Süleyman cennet mekanı 46 yıl boyunca biz hiç şüphe etmeyiz ki bir mükafatı veya bir mücazatı olmuş olması kesinlikle. Bir kişi bile ona karşı gelmiş olsa bulunduğu şehirde ona uygun hapishane yaptırması lazımdır. Niye biliyor musun? Çünkü bir kere yiyen hep yer. Bir kere karşı gelene ona karşılığını vermezse bu sefer ne olur biliyor musun? Hiç kimseyi tutamaz, hiç kimseyi tutamaz. Şimdi mesela ben vereye şurada sözümü geçiremesem, Ecmel otur Ecmel kalk falan, daha sonra da kendime sizi oturup saltanat anlatmaya çalışsam ne dersiniz? Gülersiniz ya. Ya sen çocuğuna söz geçiremiyorsun ya. Hayırdır yok neymiş? Bir şehire gittiğinde herkes ayağa kalkarmış. Çocuğuna söz geçiremeyen bir şehire nasıl söz geçir? Dersiniz değil mi? Dersiniz. Niye? Çünkü kulak duyduğuna gözle delil alıyor. Şimdi biz kulaktan duyduk Allah Azze ve Celle'nin saltanatı hainatın da üstünde. Bakın beyler Allah Azze ve Celle'nin mülkü o kadar geniş ki, mülkünün vusati o kadar geniş ki, melekler bile mülkünün tamamını müşahede edememiş. Ya öyle bir mülkünün vusati var. Şimdi peki bu mülkünün umumunda saltanat olduğu nereden belli? Saçımdan, sakalımdan, kaşımdan, gözümden bütün mevcudadın uymak zorunda olduğu kanunlardan belli. Var mı ben artık su içmeden yaşamak istiyorum, yaşarım da diyen var mı? Yok niye? Çünkü bu Adetullah'a uymak zorundasın. Bu kanunu kim koymuş? Saltanat sahibi kimse o koymuş. Var mı ben artık uyumadan hayatımı devam edeceğim? Var mı ben artık kuş gibi uçarak devam etmek istiyorum hayatıma yer çekimine karşı geleceğim diye? Yok niye karşı gelemiyoruz? Çünkü bu kanunları kim koymuşsa onun saltanatının altındayız. Demek yeryüzündeki bütün Adetullahlara, Sünnetullahlara baktığında bu kanunlar bir saltanatın varlığını, saltanat ise mükafat ile mücazatın lazım olduğunu insana işaret ediyor. Demek saltanatın lazımı nedir? Mükafattır. Mücazattır. Bakın şimdi beyler. Biz şimdi sizinle gitsek bir fabrika gezsek. Ama nasıl fabrika? Şehir büyüklüğünde. Yani hayatımızda duymadığımız sıfır adedince paraları yatırım yapmışlar fabrikaya. Binlerce dev dev makine koymuşlar. Fabrikada milyon milyon çalışan var. Bu kadar büyük bir fabrika. İçini gezmek için günler harcıyorsun. Bir gün fabrikanın müdürü de Çarmış bizi yanına. Ya buyurun sizi de fabrikamızda misafir edelim, konuk edelim. ne gitmişiz böyle günler günler gezmişiz fabrikayı. Milyonlarca çalışan binlerce dev makinalar şunlar bunlar. Aman yarabbi nasıl bir masraf yapılmış? İnanılmaz akıl alır gibi değil. Desek ki ya müdür bey sen bu fabrikada ne üretiyorsun? Biz bu fabrikada ayda bir poşet soğan üretiyoruz dese. İnanır mısınız? Dünyalar gelip karşılıklı birleşip yemin etseler biz buna inanmayız. Niye? Bu kadar masrafın lazımı. Çok daha büyük olması lazım. Doğru mu? Doğru. Peki Allah Azze ve Celle kainata nasıl masraf yapmış? Ya göz için güneş ya. Ya böyle masraf var mı ya? Geceleri duygusal ruhun için kameri ayı, deniz kenarında yürüyenler için yakamozu, ekşi sevenler için limon nasıl limon? Tonlarca. Ne tonu? Gross tonlarca limon. Anlatamayacağımız kadar. Allah Allah. <gülüyor> domates sevenler için kainatı domates ambarına çevirmiş. Su sevenler için dağların içinden sular ama nasıl biliyor musun? O suyu topladığında milyon tane daha çıkıyor. Ama o küçücük daha o kadar suyu nasıl içinde tutuyor? Malum değil. Allah Allah Allah. Şimdi bu kadar fabrikaya bu kadar masraf yapmış. Şu dünyada 50-60 yıl biraz lezzet alalım sonra yok olup gidelim diye. Olur mu? Olmaz. <gülüyor> bu kadar masrafın lazımı nedir? Ahirettir. Ahiretin lazımı nedir? İtaat edenlere mükafat. <gülüyor> isyan edenlere de mücazattır. Biz bugün itaat edenlere Mükafat kısmını konuşacağız. Allah Allah. O da lazım mı? Lazım ya. Tabii ki lazım. Lazım olmaz olur mu? Haydi bakalım. Aziz arkadaş. imanı billah ile ahiret imanı arasındaki telazuma geldik. Telazum değil mi? Karşılıklı gerektirme. Matematikteki o çifte gerektirme var ya. O. Oh, evet. Hazır ol. Dinle. Bir sultan itaat edenlere mükafat ve isyan edenlere de mücazat etmezse saltanatı yüz çevirir. İnhidam, yıkılma, yok olma. Yani sizin bile evde çocuğunuza bir sözünüz geçmeye başlamadı mı ne oluyor? Allah Allah ne saltanatı kalır ya. Baba sözü dinlemiyor bu çocuk diyorsun. Şimdi demek ki bunda mükafat mücazat olmazsa saltanat yok olur. Demek ki saltanatın lazımı mükafat ve mücazattır. Devam. Ve keza bir sultanın sağında lütuf ve merhamet ve solunda kahır ve terbiye lazımdır. Mükafet, Merhametin iktizasıdır. İktiza değil mi? Gerektirme, şart olma. Evet. Terbiye de mücazatı ister. Mükafat ve mücazat menzilleri ahirettir. Ne demek bu ya? Allah Allah. Menzilleri ahirettir. Beyler sizce Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Allah azze ve merhameti karşılığında layık olduğu ve hak ettiği mükafatı bu dünyada almış mı? Demek bunun menzili nere? Ahiret. Allah Allah. Peki nice zalimler var. Nice nemrutlar var. Firavunlar var. Amnofisler var. Uthbe bin Şeybebin Şeybe bin Rabiylar, Nadir bin Arisler var. Ümeyye bin Halefler var. Hala var, hala var. Torunları var. Peki bunlar sizce bu dünyada layık olduğu cezayı gördüler mi? Hayır. Görmediler. Bunun menzili nerede? Bunun menzili ahiret. Allah Allah. Bazen Allah azze ve celle senin yaptığın iyilik karşılığında muaccel bir mükafat, ve mücazat verir mi? Verir. Bu aslında şuzu uzat nevindendir. Devamlı vermez ki. Sırr imtihan bozulmasın. Arada farklılık yaparak muaccel bir şekilde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 Milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu cihetlerin mühim bir kısmı ahirette olur. Lebalep dolu hazinelere malik... Nasıl hazinesi var Allah Azze ve Celle'nin? Lebalep dolu, ağzına kadar dolu. Ve sehaveti mutlakaya sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar ziyafet lazımdır. Allah Allah! Bak, şimdi vasıflarını tanıdığımız bu sultan için nasıl bir ziyafet lazım? Daimi ya! Daimi olmazsa... O ismin karşılığı lazım olmayacak ya. Kendini bu şekilde tanıtan Allah'ın verdiği ziyafet sonsuz olması lazım diyor. Bak Allah Allah. Şimdi beyler Allah'ın hazinesi yoktur. Yani yok tan var eder. Neyle? Kün feyekün ile. Neden? Çünkü varlığın sonu vardır. Var olan bir şeyi bir yere kadar verebilirsin ama yok olan hazine nasıldır? sınırsız, sonsuzdur. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin hazinesi için kainatı incelememiz lazım. Allah kainatı öyle bir yaratıyor ki, hazinesinin sonsuz olduğu yaratmasından belli ya. Şimdi biz sizinle tantuniyeye gitsek. İki de dostumuz var. Şimdi senin cömertliğin şu kadar olur. Dostuna iki değil üç tantuniye varlarsın. Senle ilgilenen, orada vazife eder kardeşe de 10-20 lira baş iş niteliğinde bir şey bırakırsın. Peki o esnada yan masadaki adam 50 bin dolar baş iş bıraksa ne dersin? Lan bu nasıl varlık dersin ya, niye? Bahşişi 50 bin dolar olan adamın sermayesi 100 bin dolar olur mu? Olmaz ya. Ya bahşişi 50 bin dolarsa bunun haziresi nasıldır dersin ya. Bak onun varlığı nereden belli? Verdiğinden belli. E şimdi Allah'ın dünyada verdiğine bak. Bu kadar muz veren var mı size? Bu kadar çilek veren, bu kadar anne veren var mı tanıdığınız? Bak bak, bu kadar deniz, denizin altındaki balıklar gözüme göre güneş yaratmış. Bu ne demek ya? Kulağıma göre ses yaratmış. Bak. O sese göre his yaratmış ya. Şimdi sen gidiyorsun arkadaşına diyorsun ki kardeşim üzülerek söylüyorum baban rahmete gitmiş. Ne oluyor? Hüngür, hüngür ağlıyor. Bak bak. O sese göre duygular yaratmış. Ya nasıl masraflar? Geçici olan dünyada bahşiş niteliğinde bu kadar masraf yapan Allah'ın hazinesi nasıldır? Bak şimdi ne diyordu? O sonsuzluğa nasıl bir dar ziyafet lazım? Daimi dar ziyafet lazım. Anladın mı? Bahşişi bu kadarsa ziyafeti nasıldır? Bak şimdi. Sultan'a yakışan ziyafet nasıldır? Bak tanıyoruz. Allah Azze ve Celle'yi tanıyoruz. Kitab-ı Kebir-i Kainat ile tanıyoruz. Elma armutla kaşımız gözümüzle tanıyoruz. Şimdi bak bir gün yine merhum Cennet bekan Kanuni Sultan Süleyman bizi ziyafete çağırsa Ömer çağırdı bizi ya gelin dedi haydi rayiyetim haydi ziyafete gelin. Kapıdan bizi karşıladılar ağırladılar içeri bir girdik kuru soğan, fasulye, pilav. Oldu mu? Olmadı ya. Hünkarım koca sultan böyle ziyafet verir mi ya? Vermez değil mi? Ne dersin? Olmaz dersin. Sultan'a yakışan ziyafet bu olmaz dersin. Peki sultanı ezel ve ebed. Neden Allah'a biz sultan ezel ve ebed diyoruz? Kainatta saltanatı olduğu için diyoruz. O yüzden sultan ezel ve ebed. Peki sultanı ezel ve ebed ona yakışan ziyafet nasıldır? Bu dünyada karpuz verdi. Ne kadar yiyebilirsin? Sınırı var. Çocuk verdi ne kadar sevebilirsin? Sınırı var geçiyor. Saç verdi ne kadar tarayabilirsin? Sınırı var geçiyor. Su verdi ne kadar doya doya içebilirsin? Sınırı var geçiyor. Sultanı ezel ve ebede böyle sınırlı ikram olur mu? Olmaz. Sultan ezel ve ebetse onun lazımı da ziyafeti daimidir işte. Bak biz Haşım varlığını buradan anlıyoruz. Ziyafeti daimiyi bu dünyada yiyebiliyor muyuz İrfan? Demek onun da lazımı ahiret gerekti. bak bak. Şimdi Allah azze ve celle'nin saltanatı nasıl? Sınırlı mı? Ebedi. Saltanatı sonsuz olan bizzat seni bu dünyada tattırdı, doyurmadan idam etti. Oldu mu? Bak yarın bir gün dünyadan Darus Selam'a göçecek bir baba bile Öldükten sonra evladını düşünüyor bak. Dur şu şirketi ona yapayım, dur arabayı ona yapayım, tarlayı ona yapayım bak. Şimdi sultanı Ezel ve Ebed. Sana bu dünyada tattırdı mı bir şeyleri? Var mı tatmayan? Maraç öreğini tattık. Batman'ın tarhanasını tattık. Bulgurunu tattık. Maraş'ı sarımsaklı yemeklerin cırgın dışını yedik, burzun dışını yedik. Şimdi bunları tattırsa ama bizi ahirette doyurmasa, onun lazımı olmuyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi bak bu lazım kelimesini iyi anlamamız lazım. İsimler ebediyse, onun tecellisinin de ebedi olması lazım. Allah'ın ikram ediciliği mu sonsuz mu aşağı? Sonsuz bak. Allah'ın ikram ediciliği sonsuzsa ikram edeceği muhataplarının da sonsuzda olması lazım. Bu dünyada oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Bakın neye delil oluyor biliyor musunuz? Ahirete delil oluyor. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti sonsuzsa merhumları da sonsuz olması lazım. Ne demek merhum? Rahmet edecekleri. Peki sonsuz rahmeti bu dünyada görebiliyor musun? Bu dünyada anlayabiliyorsun. sonsuzunu birden göremiyorsun. Demek ki sonsuz merhum olman lazım. Sonsuz rahmet gören olman lazım. Neden? İsim sonsuzsa tecellisinin de sonsuz olması lazım. Allah Azze ve Celle diyor ki, ben sonsuz ikram edeceğim diyor, diyor mu? Kerem sahibiyim diyor, diyor mu? Peki bu dünyada sonsuz ikram görebiliyor muyuz? Hayır, bu dünyada anlayabiliyoruz. Ama o sonsuz ikram ediciyse demek sonsuz ikram etmesi lazım. Kime edecek? Kainatın sebebi nedir? Medarı nedir? İnsandır. Demek ki bu dünyada... Sonsuz ikrama, tamı tamına muhatap olamayan zat... Bir dar bekâda bunlara muhatap olması lazım. Neden biliyor musun? Allah'ın esması sonsuzsa tecellisi de sonsuzdur. Allah Allah! Allah Allah! Bak! Demek ki bu daimi işler ahireti ister. Nasıl ama? Ya Allah aşkına bize bizden daha iyi ahirete ispat var mı? Benim içimdeki isteklerin sonsuzluğu bile buna en büyük sebep. Bir daha oku bakayım orayı. Lebalep dolu hazinelere malik... Ve sehaveti mutlakaya sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar ziyafet lazımdır. Bak lazımdır diyor bak. Kendi sonsuzsa dar ziyafet de sonsuz olması, umumi olması, bitmemesi lazım diyor bak lazım. Kelime nasıl oturdu? Evet devam et Ömer. Ve ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerinin devam ve bekalarını ister. Niye? Kendi sonsuz verebiliyorsa, ben de sonsuz ihtiyaç sahibiysem onun isimlerinin devamı, benim de devamı mı ister? O yüzden de öyle yaratmış. Ahireti yaratmış, cennet, cenneti yaratmış. Allah Allah. Bu bu dünyada olur mu? Aynen. Evet, oku. Bu da ancak ahirette olur. Bak bak bak. Demek bu dünyada üzüldüğümüz, yarım kalmışlıklar var ya. Ya ahireti ispat ediyor bize. Ya. Az önceki arkadaş dedi ki ya şunu da evlenmek istiyorum. Tamam. Şunu da şunu istiyorum. Tamam, tamam. Hastalanmayım istiyorum. Ona da tamam, Firavun gibi dişi kanamamış. Bunu da istiyorum. Tamam, tamam. Ya bu yarım kalmışlıklar yaşanması ahiretin tamamını nasıl anlayacaksın ya? Biz Kemalatı, mükemmelliği, doksanlıklardan anlamıyor muyuz? Zıttıyla bilemiyor mu bu vakalar? Allah Allah! Devam. Ve keza bir cemal sahibi daima hüsün ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise ahiretin vücudunu ister. Allah Allah! Şimdi ressamlar bile böyle yapıyor. Kulağını kesmiş, çizmiş, sonra göçmüş gitmiş ama ne diyor? Sanatımla kalacağım. Niye? Çünkü kendinde bir güzellik var. Bunun hep görünmesini istiyor. E biz güzelliğin, kemalinin kimde olduğunu biliyoruz. Allah Azze ve Celle'de. Demek güzellik varsa hem görmek hem de göstermek ayrı ayrı mukaddes iki lezzettir. Allah Allah. Devam. Çünkü daimi bir cemal, zail ve muvakkat bir müştaka razı olmaz. Onun da devamını ister. Bu da ahireti ister. Ve keza yardım isteyenlere yardım...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 Beyler, insanın ruhuna nispeten ehemmiyetsiz olan cesedi ve o cesedindeki yumruk kadar midesinin rızık duası karşılığında kainatta yarattıklarına bakın. Salçalar, isotlar, bulgurlar, pirinçler, elmalar, armutlar bak. Ruhan nispeten yok hükmünde olan bir ceset ve o cesette yumruk kadar bir midenin duasına karşılık yarattıklarına bakın. Şimdi siz maç yaptığınızda... Midede bir hararet oluşuyor mu? Ne istiyor mide? Ne diyor orada? Şöyle bir kulağını ver. Su diyor. Şimdi ey mide niye hararet yapıyorsun? Bir şey istiyorsun. Ne istiyorsan var ki demek onu istiyorsun. Midenin harareti suyun varlığına delildir. O midenin açlığı rızıkların varlığına delildir. Hele kulak var ya kulak. Nelere delil o kulak? Güzel seslere Allah Allah. Görmek mi daha büyük nimet? İşitmek mi? Görmek mi diyorsun? Şimdi görmeyen peygamber var. Bakın Yakup peygamber var. Ağla ağlıyor, göz görmüyor. Şuayı peygamber var, hayatının son döneminde görmüyor. Ama işitmeyen peygamber yok. Buna binayen, işitmek bir şeyler anlamak cihetinde daha elzem olduğundan işitmek görmekten kıymetlidir demişler. Ve dikkat edin, işitemeyen bir adam konuşamazdı. Az önceki peygamber meselelerine bakaraktan anlaşılıyor ki işitmek görmekten daha kıymetli. Bak bak. Kulağın karşılığında işitilecek şeyleri vermiş. Gözün için güneşi vermiş. Gözün duası ne? Görmek değil mi? Onun için ne yaratmış? Her bir şeyin karşılığını veren Allah Azze ve Celle. Sineğin sesini duyup gök gürültüsünün sesini duymuyor denilebilir mi? Hayır, haşa. Peki, ruhan nispeten bu kadar küçük olan cesedimin bunca sesini, bunca duasını duyup karşılıklarını yaratacak kalbimin Üstad Hazretleri şöyle diyor. Kim? Uyanık vicdanını dinlese ebet ebet sesini işleyecektir deyip bağıran kalbimin sesini işitmeyecek. Mümkünatı var mı? ebet ebet diye bağıran o kalbin mustar duasının karşılığında lazımı nedir? Ahireti yaratmasıdır. Beyler, insandaki arzu ve istekler gördüğü ve tattığı şeylere karşı olur ancak. Arada canınız kebap çekiyor mu? E yedin ki çekiyor. Arada salep çekiyor mu canınız? E ki çekiyor. Arada annenizi özlüyor musunuz? E, sevdin ki özlüyorsunuz. Peki insan hiç tatmadığı bir şeyi özleyebilir mi? Asla özleyemez. Az önce miden neye hararet yapıyordu? Tattığı suya bak bak. Canın neyi çekiyordu? Yediğin rızıkları bak bak. Kalbin neye ebed, ebed diyor? Var olan ve ondan başka bir şeyle tatmin olmayacağı sonsuza karşı ebed diyor. Demek sonsuzluğu tatmış. Ruhta demek bunun bir tadı var. Ve var olan bir şeye karşı istek duyuyor. Bizim dünyada bitmeyen lüks ve rahat arayışımız var. Doğru mu? Var yani insan istiyor. Daha rahatını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Daha lezzetlisini istiyoruz, istiyoruz. Ya şu mene, mene biraz daha pul biber ne demek? Bak daha kemalini istiyorsun demek. Bir parça daha şeker verir misin ne demek? Bak daha kemalini istiyorsun demek. Bunun sonu var mı? Sonu yok. Dünyada bitmeyen bu çırpınışlar ne biliyor musunuz? Cennetin çırpınışları. Sadece bu çırpınışların karşılığını dünyada zannedersek işte orada aldanırız. Ruhunun tadı damağında kalan o ahirete istek duyan her kimse o kişinin isteği uykusundan bellidir. Sabah namazını kaçırmaz. Ahirete o kadar istek istekliyorsan. O kişinin isteği malından bellidir. İnfak etmekte asla geri durmaz. O kişinin isteği konuşmalarından, kelamından bellidir. Hakkı söylemekten gayrısını malayani boş görür. Evet. Subhaneke, Elmelena, İlmelemtenayne kantal hakim ve ahiru davana enel hamdulillahi Bu arada bir kaide söyleyeyim. Şu anki ders için belki çok işinize yaramayabilir ama bir konuda lazımı çok zikredilirse o lazımından murat kemaldir. Mesela bir konu var insanlığın gereği, insanlığın gereği hep böyle diyor ya oradan murat kemaldir. Kemal ise Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamdır. İnsanın kemali bak. Bir konuda bir kelime çok zikredilirse onun lazımı kemalidir. Bu bir belagat kaydesi. Şimdi de öyle düşünebilirsiniz. Hani biz bunu pozitif filmlerde de görüyoruz. N Ş A'da diyoruz. Şimdi burada o demektir. Burada ne demek? Kemali demek. Ey insan, ey insan, en insan diyorsa onun lazımı ne abi? Kemali.